tabi ve olmak insan için önemli bir vasıf olarak görülüyor. Sahabenin tabi bir topluluk olmasını nasıl anlamak Tabi dediğimiz zaman onların içinde herhangi bir sunilik bir calilik yoktur. Yapmacık hareketlerden uzaktır bunlar. İnançları nasıl samimidir? Aksine samimi olmayan bir inanç onun içinde nifak var demektir. Göstermelik ve imanın içinde nifak vardır. Suni bir imanın inanmış gibi görünmenin içinde nifak vardır. Alemi memnun etmek için inanmanın içinde nifak vardır. Eğer öyle olsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, münafıklara kapıyı aralardı. Onlar da onu memnun etmek için gelir, tebuk dönüşü yaptıkları gibi sürekli böyle mazeret döktürürlerdi. Ve Efendimiz de onları yalan çıkarmamak, mahcup etmemek için pekala pekala pekala pekala derdi. Ama öyle bir şeye iştirak etmeyen insanlar gelip özür dilediklerinde onlar gerçekten özür diliyorlardı. Hatalarının şuurundaydılar, farkındaydılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları da teczi ediyordu. Bu bana ait değildi diyordu yani. Bu açıdan sahabe-i kiram sağlam, sıhhatli bir yol seçmişti. İmanda nasıl onlar sıhhatli ve tabiydiler. Ne kadar inanmışlarsa işte o kadardı yani mesela. Hatta çoğu kendi durumlarını çok yeterli bulmuyorlardı. İnançlarını da yeterli bulmuyorlardı. marifetlerini de yeterli bulmuyorlardı. Bu bir gerçektir. Cenab-ı Hakk'ın o ana kadar kendilerine lütfettiği nimetlere karşı şükrü de yeterli bulmuyorlardı. Dine, imana, hizmeti de yeterli bulmuyorlardı. Hz. Ebu Bekir'e kadar bu böyleydi. Allah'ın kendilerine verdiği imkanları ranta bularak kullanmayı da yeterli bulmuyorlardı tam değil diyorlardı ve bütün bu nimetlere ne ölçüde olursa olsun masaliyetlerine bakıp bunlara karşı şükrü de yeterli bulmuyorlardı adeta o sözlerde ifade edildiği gibi Cenab-ı Hak'a sana hakkıyla iman edemedik diyorlardı, sana hakkıyla kulluk yapamadık diyorlardı sana hakkıyla anamadık diyorlardı sana hakkıyla şükür yapamadık diyorlardı ve şu ana kadar verdiğin apaçık görülen nimetlere karşı o nimetleri de hak ile idrak edemedik diyorlardı. Burada durup bir şey arz edeceğim ben bazı meselelerde insanın kendini yeterli görmemesi çok önemlidir yani. Mesela imanda ben yeterliğe ulaşamadım. Yeterliğe ulaşsaydım ben Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapardım. El pençe divan durunca huzurunda titri titrerdim. Ben çok yetersiz bir insanım. Halk ifadesiyle diyeyim ben kıvır zıvır bir müminim. Yeterli görmemesi lazım. Bu ölçüde benim konumumda bir insan Allah huzurunda durunca böyle namaz kılınmaz ki dolayısıyla ben yeterli ubudiyette bulunamadım, ibadette bulunamadım. Kendini yeterli görmemesi. Aynı zamanda orucunda da öyle yeterli görmemesi. Allah başkalarına bize verdiği imkan kadar imkan bahşetmedi. Fakat biz bu imkanları değerlendirerek yeterli dini mübin İslam'ı anlatamadık. Dini mübin İslam'ı anlatmada da yeterli olamadık biz. Mesela bu imkanlar sizden evvelkilerin eline geçseydi, bizden evvelkilerin eline geçseydi, ilmin altından vurur, üstünden çıkarlardı, ansiklopedileri ezberlerlerdi. Biz ilim öğrenmede de yeterli olamadık. Bu çok önemli bir faktördür, bağlayacağım bir meseleye bunu. Biz aynı zamanda dini temsil etme mevzunda da yeterli olamadık. Yani bir yanımızda bir şey ifade eder gibi görünsek bile fakat diğer yanımızda şabloncu, taklitçi, Müslümandan daha çok yavurlara benzeme mevzunda yabancıların midesini bulandıracak bir durum arz ettik. Esas temsilde de yeterli olamadık. Bu koskocaman davayı ifadede de yeterli olamadık göstermede de yeterli olamadık yeterli olamadık burada ve aynı zamanda yeterli olamamamıza rağmen Cenab-ı Hak iki sıradan değişik lutuflarda bulundu Lutfi ilahi olarak bir hizmeti omuzlarımızda gördük ona şükürde de yeterli olamadık kendimizi bir hareket içinde bir akıntıda bulduk o akıntının kadrini bilmede de yeterli olamadık böyle bir davaya mensubiyetin hakkını vermede de yeterli olamadık Dünyanın dört bir yanına açılma imkanları doğdu ve kimse bir şey demedi. Herkes kapılarını araladı. Fakat orada çelik çavak biz hareket edip yine yeterli olamadık. O teveccühleri kendi lehimize değerlendirmede yeterli olamadık. Yeterli olamama mevzu kendimize çeki düzen verme açısından çok önemlidir. İmanınızı yeterli görürseniz helmin mezitle hiçbir münasebetiniz olmaz. Orada tam şeytanı memnun edecek şekilde bir taklidin zavallı kurbanları olarak, şeytanın bir fiskesiyle devrilecek şekilde öyle bir imanla yürürsünüz. Allah burada yürürsünüz, biraz yürürsünüz, dünya bir tebessüm ettiği zaman, şehavani hisler karşınızda bir köpürdüğü zaman, dünyevi imkanlar bir coştuğu zaman, çağlar hale geldiği zaman vazgeçmeyeceğiniz, yol değiştirmeyeceğiniz belli değildir. Bunu açtınız diyelim. Bu kandan irinden deriyayı açtınız. Hafizanat can hülkuma geldiği zaman el el ile ayak ayak ile hocaların dediği gibi el veda el firak ettiği zaman şeytanın elli türlü oyunu vardır o esnada. Size Azrail şeklinde de temessül edebilir. Bir melek şeklinde de temessül edebilir. Değişik şekilde de temessül edebilir. Oturmamış yerleşmemiş böyle perçinleşmemiş İmanınız şayet öyle ise. Orada böyle sinek kanadı kadar bir şeyle sizi kandırabilir, başınızı döndürebilir. Nece insanlar vardır ki ömür boyu mümin olarak yaşamış fakat kafir olarak yuvarlanmışlardır. Dolayısıyla o imanı yeterli bulmama, şablonculu yeterli bulmama, senin iman abiden içinde neler kullanmış? 50 çeşit cevher kullanmış, inci kullanmış, mercan kullanmış, zebercek kullanmış, zümrük kullanmış, fiyuza kullanmış. Bütün bunları yeniden söküp bu tam yerinde, bu da tam yerinde, bu da tam yerinde demedikten sonra o iman senin imanın değil. O senin dedenin, dedenin, dedesinin imanıdır. Ve başkasına ait imanın şeytana karşı sana hiçbir faydası yoktur. Sen imanını kendine göre, kendi felsefene göre, kendi binanı, kendi aile yapına, kendi mimarı anlayışına göre söküp yeniden yaptığın gibi teker teker sökecek ve yeniden inşa edeceksin taklidin seni kurtaramaz. O taklidi imanında burada olmasa başka bir şeyde, hubbucahtı olmasa, makam sevgisinde neyse, makam sevgisini tamada, tamada olmasa korkuda, korktu olmasa temperverlikte, temperverlikte olmasa hasette, hasette olmasa kibirde, kibirde olmasa suizanda bir yerde sana bir çelme takar, tepe taklak getirir. Bu açıdan onu yeniden hissinle beraber, şuurunla beraber, aklınla beraber, mantığınla beraber sen sen olarak bütünlüğünle o meseleyi yeniden sökecek ve yeniden inşa edeceksin ve sonra da diyeceksin ki bunu ben yaptım değil Allah'ım sana binlerce hamd ve sena olsun bana çocukluğumda ilmi halde öğrettikleri o basitçe iftidai icmali bilgileri hakikaten ben ilimlerle test ederek her şeyin çok yerli yerinde olduğunu gördüm elhamdülillah adeta kendimi senin yaptığın bu imar abidesi karşısında bu işin mimarı veya bir fikir işçisi olarak görüyorum. Dolayısıyla imanı yeterli görmeme mevzu sizde bu duyguyu tetikler. İçinde bu duygu olmayan bir insan o basit taklidi dedesinden tevarüz ettiği imam mı denir ona bir kısım? Taklit mi denir sadece? Bir kısım abav ecdadına uyma mı denir? Ondan ibarettir ve ona bir kısım usulü din uleması iman dememişler zaten. Taklidi iman makbul değildir. Gerçeğinin manası bu. Şimdi ibadetü taat yeterli görürseniz bunu yeterli sayarsınız. Fakat yeterli değil yani. İşte bir, biraz evvel bahsettim bir kelimeyle. Hallaç idamına ferman verildiği zaman bile her gün bin rekat namaz kılıyor. O büyük insanlar arasında yüz rekat namaz kılan insan sayısını bilmiyoruz. Sabahlara kadar ayakta duran insan sayısını bilmiyoruz. Bu kadar çok insan var ki biz bizim dar malumat çerçevemiz içinde sadece biliyorduk ki Ebu Hanife 40 sene yasın abdisiyle sabah namazını kılmış. Oysa ki menkıbelere bakınca Cüneyt de öyle yapmış, Beyaz Bistami de öyle yapmış. Alın kitabın menkıbesi Ebu'l Hasanül Harakani hem şehrimiz bizim Kars'ta yattığı söyleniyor. Harakan'da yattığı da söyleniyor. O akşamdan yaslı namazını kıldıktan sonra gidiyor beyazlı i İslam Hazretlerinin türbesine. Orada sabaha kadar namaz kılıyor. Ondan sonra sabah namazını orada kılıyor. Sonra dönüp evine geliyor. Hayatlarını böyle geçiriyorlar. Şimdi bu insanlara bakınca ibadeti taat adına Cenab-ı Hakk'ın sana seni var etme, seni canlı etme, seni insan yapma, seni insanı mümin yapma, seni Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet yapma adına yaptığı lütuflara karşı Şükür ölçüsünde bir kulluk yapıldığı söylenemez. Mabedna Hakk'a ibadet ki ya bud. Sen mabudu mutlak, maksudu bil istihkaksın ama senin büyüklüğün o kadar ve kulluğa o kadar müstaaksın. Ama benim küstahlığıma bakınca böyle işte ben geçiştiriyorum. Hatta farzları bile işte aradan çıkarıyorum ben. Kulluğunu yeterli görürsen bir tecvit namazı kılma lüzumunu duymazsın sen. Vitri bir geceye bırakayım da ben kalkayım gece hem teheccüd kılayım hem de onu kılayım. Gece katmışken hazır başımı yere koyayım kaç da istiğfar çekeyim. Evet yeterli görürsen ihtifa edersin onunla. Helmin mezit kahramanı olamasın. Hiçbir şeyin kahramanı olamadığın gibi ibadetü taat adına da böyle Cenab-ı Hakk'ın şu anda sana ihsan ettiği nimetlerin kadini bilir bunları değerlendirir ilahi kelimetullah'ta bulunursan Allah nimetlerini artırır bir şükür sayarak yoksa halihazırdaki mevcut bu kaplumba ayağıyla yürüyüşe evet dersen bunu yeterli bulursan şayet Cenab-ı Hak bu imkanları da elinden alır Türkiye'de Müslümanların elinden değişik gece baskınlarıyla değişik zamanlarda belli imkanları ellerinden aldığı gibi elinden alır. Sonra sen o rahat zamanda yapacağın şeyleri yapamazsın. Onda birini bile yapamazsın. Hala hazırdaki durum buna şahidi natıktır. O imam hatipler, o ilahiyat fakülterleri birer birer kapanmıştır. Neden? Çünkü millet alnının teriyle kazandığı şeyleri verdi, o müesseseleri yaptı. Ve onlardan bekledik ki milleti dirilsinler. Kalpte dirilsinler, hisse dirilsinler, şuurda dirilsinler. Sonra da dünyanın dirilişine vesile olsunlar. Fakat beklenen şeyin onda biri bile görülmedi. Allah o nimeti aldı ellerinden yani. Çünkü leyin şekertümle ezidenneküm şükrederseniz arttırırım. Nankörlük yaparsanız yani nimetin kadını bilmezseniz, mevcut durumu çok iyi değerlendirmezseniz şayet benim azabım şedittir diyorum nimet elden alındığı gibi aynı zamanda cezaya çarptırma meselesi vardır. Şimdi mevcut durumu yeterli görürseniz ciddi bir şey yapamazsınız. Biraz evvel de bahsedildiği gibi buraya çok önceden gelen insanlar burada böyle o durgunluğa, o sessizliğe o duraranlığa girmeselerdi, bir şeyler yapsalardı arkadan gelen insanlara hem örnek teşkil edeceklerdi hem de aynı zamanda bugün çok şey yapılmış olacaktı. Bugün belki siz Kültür lokali değil de kocaman kocaman camiler yapacaktınız. Belki her yerde hususi Selçukluların yaptığı gibi konaklar yapacaktınız. Millet bir yerden bir yere giderken orada sizin o konaklarınızda kendi duygularını, kendi düşüncelerini soluklayacaktı. Gece orada sizin dünyanıza göre bir gece hayatı yaşayacaktı. Gündüz orada fevkalade bir hayat yaşayacaktı. Gündüzü başka, gecesi başka. Güzelliklere masal olacaktı. Öncekiler kendilerine düşenleri yapsalardı, daha sonra gelenler de onu devam ettireceklerdi ve bugün çok farklı noktalara ulaşılmış olacaktı. Yeterli görme meselesi belli bir yerde belki kilitliyor sizi. Yapmanız gerekli olan şeyi yapamıyorsunuz. Bu çok önemlidir. Bunları çoğaltabilirsiniz. O bakımdan iyi bir Kur'an talebesi, çağın adanmış ruhu hiçbir meselede kendisini yeterli görmemeli. Kendisini yeterli görmemeli ki Cenab-ı Hakk'ın yeterliğine tam inanabilsin. Allah'ın yeterliğine tam inanabilme yeterli olma mevzunda kendisini sıfırlamaya bağlıdır. Hasbunallahu ve nimel vekil demeyi içinden söylemişse, ona inanıyorsa bir insan kendini yetersiz görecektir. Yaptığımız şeyler bu kadar, elimizden bu kadar geliyor diyen bir insan Allah'ın her şeye yettiğine tam inanmamış bir zavallıdır. Allah'ın lütuflarına da tam inanmamış bir zavallıdır. Bu vaktini israf eden, taklitler arkasında koşan, şabloncu bir insandır. Çok fazla bir şey beklenemez ondan. Sahabe-i kiram efendilerimiz kendilerini hiçbir mevzuda yeterli görmediler. Öyle bir tabiilik vardı ki onlar işte biz böyle küçük, ufak tefek bir Müslümanız. Mesela yine bir örnek arz değil mi? Hazreti yani, Ebu Bekir giderken öyle bir şey dedi mi, demedi mi? Fakat çok ciddi endişelik ediyordu bir hilafet meselesi vardı yani. Onun sorulacağı endişesi kendisine hatırlatılınca Hazreti Ömeri gözüne çok iyi kesirmişti. Bana öbür alemde sorulursa derim ki ben ümmetinin hayirlisini onlara tavsiye ettim diyordu. Fakat Hazreti Ömer Efendimiz burada da bir kare alalım sadece bir tarihi darbe hem namazda şehit ediliyor. Namazda zehirlenmiş bir hançer bağrına saplanıyor hem 10 senede iki tane güçlü devletin yani bugünkü süper Amerika gibi bir devletin Çin gibi bir devletin başına balyoz gibi iniyor Allah'ın izniyle yüz bin insanla dünya çapında çok önemli bir hadiseyi gerçekleştiriyor. Diyor ki dünyaya geldiğim gibi çıkarsam onu kar sayacağım. Yani ne sevap ne de günah. Şimdi bu yeterli görmeme çok tabii görme kendisini. Çok tabii görme. Vefatından çok az evvel birkaç gün evvel Mevlana şimdi Ömer hayatında ifade ediyor. Bir harabede başını yere koymuş az kıtlık var toplum biraz aşlıktan biraz hafif sefaletten kıvranıyor. Diyor ki Allah'ım benim günahlarım yüzünden ümmeti Muhammed'e azap etme. Durumunu katiyen yetersiz görüyor. Hangisinin kalbini yoklasanız aynı mülahazayı alacaksınız. Ve daha evvelde bahsetmiştim on küsur sahabi bunların içinde Ayşe validemiz de var. Yeterli olmak şöyle dursun kendilerinin münafık olabileceği endişesini taşıyorlar. Sağlam inanmış bir insan olsam benim gözümün haramda ne işi var? Elimin harama uzanmadan ne işi var? Yakışıksız söz söylemede şunu bunu çekiştirmede ne işi var? Şurada burada gereksiz huruşta ne işi var? altabilirsiniz bunları. Çok küçük şeylerden dolayı kendini münafık zanneden insanlar var. Ve yine Hazreti Ömer'den bir kare. Bir gün Hazreti Yüzeyfe'nin yakasından tutuyor. Diyor ki, sen münafıkların namazını kıl, kılmıyorsun diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana sır vermiş öyle. Söyle Allah şuna diyor, onların içinde ben de mıyım diyor. İçimizde böyle düşünen birisi var mı? Yoksa şayet akıbetinden korkulur onun. Çünkü yalan bir nifak alametidir. Emanette emin olmama bir nifak alametidir. Ahde eman'da bulunmama bir nifak alametidir. Hiyanet bir nifak alametidir. Kadir bir nifak alametidir. Zulüm dinden çıkma alametidir. Kibir dine girmeye mani bir alamettir. Enaniyet dine girmeye mani bir alamettir. Ve bunlar şöyle böyle hepimizde en masumumuzda bile bulaşıyla mevcut olmadığı söylenemez. Ama bunlara bakıp da kim akıbetinden endişe duyuyor? Evet. O kadar tabi halleri vardı. Kendilerini sıradanlık içinde kabul ediyorlardı. Fevkarade küçük görüyorlardı. Suniliğe, riyaya girme mevzuna gelince çok hassas, çok tabi. Yine bir kare içinde bir şey edeyim. Birisi diğerinin yanına geliyor. Diyor ki bu gece nedense bir gürültü duydum ben diyor o neydi o gürültü? Ben de diyor duydum o gürültüyü. Şimdi gecenin yarısında bir gürültü duydum filan deyince, karşı tarafın aklına gelir ki diyor, acaba o esnada kalkmış namaz kılıyordu da ondan dolayı uyanık gürültüyü ondan dolayı mı duydu? Ha diyor, ben diyor o esnada bir rahatsızlıktan dolayı uyanmıştım ondan dolayı, yoksa ibadet tuata kalkmış değilim diyor. O kadar tabi, caliliğe karşı o kadar mesafeli, Suniliğe karşı o kadar mesafeli. Birinin hakkında hüsnü zannedebileceği bir mesele. Hani hakkınızda suyu zannetsinler, kapıları aralayın demek değildir o. Hüsnü zannedeceği bir mesele, o mevzuda o adamın öyle düşünmesine meydan vermiyor. Hayır diyor, ben tabi bir halimle o esnada uyanmıştım, dolayısıyla gürültüyü duydum. Oysa kafizan Allah çok defa hiç farkına varmadan, öksürüğümüzle kendimizi hissettirebiliriz namazda duruşumuzda işte böyle bakışlarımızı bir yere teksif ederek bir tuhaf duruşa geçerek böyle içimizden gelmeyen tavırlar sergileyerek tam içimizin sesi olmayacak şekilde böyle namazın hükümlerine eda ederek değişik riyalara girebiliriz Allah'la baş başa kaldığımız zaman öyle bir halimiz yoktur bizim. Başımızı yere koyduğumuz zaman öyle uzun durmayız orada yani. Öyle uzun Subhanallah çekmeyiz biz orada Allah. Bunlar hep cahil şeylerdir, son şeylerdir. Fakat on, onlar bu mevzuda fevkalade hassas ve her halleriyle fevkalade tutarlı fevkalade ciddiydiler. Yani. Sadece Allah'ın görmesine ve bilmesine önem veriyor. Başkalarının görme ve bilmesine katiyen değer atfetmiyorlardı. Ve hep kendilerini yetersiz görüyorlardı. İmanda yetersiz, ibadette yetersiz, dava şurunda yetersiz. Mevcut imkanları değerlendirmede yetersiz. Başkalarıyla beraber müşterek çalışmada yetersiz. Bu yetersizlikler mülazasına kendimizi inandırırsak yeterli olma mevzunda bir gayret sergileriz. Musa kendimizi yeterli görürsek yetersizliğimize kabre gireriz. Her dönemin insanı kendi döneminde dini ikame etme kendi ruhunun abidesini dikme sorumluluğu altındadır. O mevzudaki gayreti son kertesinde ve gayret ederken ölmüş gitmişse, bunun için Allah'ın hususi muamelesi olabilir. Fakat o mevzuda herhangi bir kalbi ızrabı olmadan, bir cehdi de olmadan, bu benim davamdır ızrabıyla kıvranmadan Allah'ın huzuruna gidecek insanların hesapların altından kalkınması mümkün değildir. O görülmedik hesap, o gün onların hesabını görür. Her dönemin insanı kendi döneminde din abidesini dikmekle mükelleftir. Yardım eden oldu olmadı, destek vermediler, devlet arka çıkmadı bu meseleye, arkadaşlarımla iyi geçinemedim, imkan bulamadım, bunlar bağışlayın, sudan bahanelerdir. Ve kimse bunları dinlemez büyük buluşmada. Ve size yapmanız gerekli olan şeyi niye yapmadınız diye o işin hesabını sorarlar. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun en Herkes adeta bir çobandır, bir mimardır, bir fikir işçisidir ve yapması gerekli olan şeyden sorumludur. Bunlar size fazla gibi gelebilir. Biz Müslümanlığın hakiki yaşayışını görmediğimizden dolayı kenarından, köşesinden ona sahip çıkma meselesini yeterli olarak tanıdık. Öyle aldık bu meseleyi. Ve dolayısıyla yanlış bir zann içindeyiz. Müslümanlık o değildir. Hakif, Müslümanlık nerede bizden geçmiş insanlık bile alemi aldatmaksa maksat aldanan yok, nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm. Hep makarededir. Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir diyor. Biz Müslümanlık görmediğimizden dolayı bu mevcut durum iyi böyle işte, fena değil. Alem namaz kılıyor. Biz kılıyoruz ya, işte dini de ara sıra düşünüyoruz. Din adına bir yerlerde kalkıp hicret ediyoruz bazen. Bu Sanki bunlar çok büyük lütuf, çok büyük utufetlermiş gibi böyle dine. Oysa ki bunlar vazife zaten. Ve makalak halaktu'l cinne ve'l insa İns ve cinni bana kulluk yapsınlar diye diyor. Beni bilsin. O bilgiye göre hareket etsinler diye yarattım. Hilkatın gayesi, fıtratın neticesi iman-ı billah, marifetullah'tır. Evet, fealen tüm müslüman artık Müslüman olmayacak mısınız? Aile Müslüman olmayacak mısınız? Allah'a teslim olmayacak mısınız? Evet. Yanlış anlama noktası oradan. Yani ben amcama, dedeme, babama bakınca, ee diyorum bizimki de onlar gibi. Öyle değil esasen. Bir yerde bir kırılma olmuş. Onlar kırılmanın çocukları. Acaba gereken gayreti göstermediler mi? Yoksa gayreti ancak o kadar mı gösteriliyordu? Öyle değil. Din uğruna hayatın vakfedileceği bir sistemdir. Hayatın gayesi haline getirilecek bir sistemdir. Benden evvelkilerin belli kırıkların çocukları, çatlakların çocukları olmaları beni alakadar etmez. Allahumma ale kelimati Allah ve kelimati al-akvadina lissa. Fi kulli an hayl alem. Ve shuhsudura ve sudura ayvadik. Fi kulli an hayl alem ila al-iman ve lislam ve li ve al-Kur'an ve ila hizmetina. Ve istakhdimna fi hadha'l şan وَظَعْلَنَا الْوُدَّ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَجَعَلْنَا من عِبَادِكَ الْمُخْلِصِينَ الْمُخْلِصِينَ الْمُتَّقِينَ وَالرَّاحِمِينَ الزَّاهِدِينَ الْمُقَرَّبِينَ الرَّاضِينَ وَالْوَارِضِينَ الصَّافِينَ الْمُحِبِّينَ وَالْمَحْبُوبِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَآلِهِ